gösteriyordu. Bir aralık nahiye müdürü olan eniştesinden bahsetti. İmdadıma yetişmeseydi bu dükkan zor açılırdı dedi. O da kendi eniştesini düşündü. Bu adam hakkında henüz hüküm vermemiş, ona fena yahut iyi sıfatlardan birini takamamıştı. Ali Şekip büyük keman şeklinde jelatin kaplı zarif bir taklimi göstermekle meşgulken dükkanın kapısından sahibin başı göründü. Cemil Bey, deminden beri sizi arıyorum. Enişteniz geldi, şimdi sizi istiyor. Ahmet Cemil, eniştesini Hüseyin Baha Efendi'nin henüz tahliye ettiği yazıhanenin başında buldu. Vehbi Bey'in ilk sözü, işi bitirdik oldu. O da zaten gazete gailesinden kurtulmak için bir fırsat gözetiyormuş. Ben, teklif eder etmez kabul etti. Şu halde bu yazıhaneyi siz alırsınız değil mi? Ahmet Cemil'in gözleri Hüseyin Baha Efendi'nin kapaklı yüksek yazahanesine gitti. Kendisini bir matbaanın şöyle bir odasında bir müdürlük yazahanesinin önünde oturmuş görmek isterdi. Fakat şimdi bu yazahaneye temellük etmek fikrine karşı bir soğukluk hissediyordu. O yazahanın başına geçmekle bir vakit kendisine muavenet ilini uzatmış olan bir adamın hakkına taarruz etmiş olacak zannetti. Eniştesine cevap vermedi. Vehbi Bey şimdi gazetenin matbaanın idari şekilleri hakkında tasavvurlarını izah ediyordu. Gazeteyi Ahmet Cemil ile Said ve Said pekala idare edebilirlerdi. Bu cihet Zaten geçen akşam karar altına alınmamış mıydı? Matbaaya gelince Ahmet Şevki efendi biraz tuhaf adam ama oldukça becerikli birisine benziyor. Ahmet Cemil'in nezareti altında işin içinden çıkabilir zannolunur. Matbaanın neva kısmını ikmale gelince Vehbi Bey birden tahattur ediyormuşçasına "Ha, sahih" dedi. "Para tedariki için bir çare buldum ama bilmem arzu eder misin?" Ahmet Cemil O geceden biri dimağında darbe vurmaktan hali kalmayan para bulmak ihtimalinin ta koku ümidini işitince kıpkırmızı oldu. Vehbi Bey devam etmek için bir istifsar kelimesine muntazırdı. "Ne yolda?" dedi. O zaman eniştesi paranın tedariki çaresini izah etti. Süleymaniye'deki evden dem vurdu. İstiklal'den, Beyebil Vefadan rehinden bahsediyor, türlü tarikler ve vaazıtalar gösteriyor. Bunlar hakkında tam bir vukufla tafsilat veriyordu. Matbaanın hasılatından ayda mesela 20-25 lira tefrik edilerek istikrar zorunlucak paranın tasfiyesine tahsis olunur diyordu. Şu halde Ahmet Cemil de matbaaya kısmen mutasarruf olarak kendisine bir meslek temin etmiş olacaktı. Öyle değil mi? Eve malik olmaktan ziyade bir mesleğe malik olmak lazım gelir. O paranın bir ev için nemasını hapsetmektense şu suretle istifade vesilesi ittihaz etmek Refi Bey'in mantık istediklerinin sonu yoktu. Mütealâalarının nihayetine şu cümleyi koydu yine sen bilirsin. Bunda bana bütün aldık hiçbir şey yok. Ahmet Cemil'de bu matbaa meselesi yeni bir düşünce silsilesi tevlid etmiş oldu. Matbaada maddeten fiilen bir hak sahibi olmak ümidiğine karşı içi titriyordu. Bu ümide husul bulamayacak nazarıyla bakmaktayken işte şimdi gözünün önünde bir çare belirmişti. Şu dakikada bir karar verse matbaaya bir taş makinesi ilave edebilecek Bir petrol motoriğinin çarkı kayış kolanlara takılınca ayaklarının altında şu bina, bir fabrikanın hayat gürgülesiyle gürleyecek. O gürültüyü şimdi kulakları işitiyor, onun hayaliyle mest oluyordu. Ah! ayaklarınızın altında bir irfan bürkanı gibi gürlüğe gürlüğe dönen o makinelerin çelikten zemzemesiyle kulaklarınız uyuşarak şu ceviz yazanenin başında yazı yazmak, kaleminizden akıp taşan o şeyleri şuracaa halının üzerine dökü vermek, henüz 5 dakika evvel sizin dimağınızdan doğan yerde cihana dağılmak için muntazir serilen kağıtlarınızı Şimdi küçük bir mürettip yamağı gelip toplayacak, fikrinizin uçuşlarını takip edemeyerek, garip ivicaçlarla, sanki ızdırabından kah kıvranarak, kah sürünerek uzanıp giden yazılarınız, yanı başınızda ellerinin tarrakası duyulan mürettiplere gidecek, bir saat sonra bu uzun kağıtlar birer madenin sütuna tebendül edecek, daha sonra makinenin safhasına iki kanatlarını açmış bir yaprak... İşte muarrık bir canavar gibi homurdanmaya başlıyor. İşte kayışlar birer uzun yılan gibi matbaayı baştan aşağı sarsıyor. Makinenin o siyah devin karnından bakınız beyazlıklar peyda oluyor. Çelik dişlerin üstü vanelerin üzerinden arasından kayarak, akarak, büklerek bir alay beyaz kuşlar kanatlarını gererek çırpınarak uçuşuyor diye rüzgar bütün bu irfan mahluklarını dünyanın her tarafına atacak parça parça öteye biriye serpecek bunlar sizin işte şu iki parmağınızın arasında sıkarak fikir doğurmaya mecbur ettiğiniz şakaklarınızın içinden fırlamış canlanmış şeyler kulaklarında makinelerin tarrakası gözlerinin içinde binlerce yüz binlerce beyaz kağıtların delice uçuşu hüküm sürüyordu Demek bu rüyayı hemen şimdi hakikate tebdil edebilmek için elinde bir çare var. Fakat o mini mini ev, hayatında cihanın uçsuz, sonsuz genişliği içinde hissesine isabet eden Süleymaniye'deki o bir avuç toprağı onu emellerinin bir oyuncağı gibi istimal edebilir miydi? Terhin! Bu kelimede bir soğukluk buluyor, ondan ürküyordu. Zavallı babası onu terhin edilmek, oğlunun bir hevesi uğruna tehlikeye konulmak için mi bütün hayatının mesai pahası olarak edinmişti? Hadi kendisine ait olan hisse için onu alet olarak kullansın. İkbal'in hakkında ne salahiyetle tasarruf edecek, onu ne sebeple tehlikeye atacak? Hülya'sını dolduran makinelerin tarrakansı arasında zayıf bir vicdan sedası o tasa buradan ilkelmeye davet ederken diğer bir ses dağvasık da metin bir ses başka bir lisanla kuvvet vermeye çalışıyordu. Niçin tehlike olsun parayı bir kumar masasına mı koyacaksın? O parayla alacağın şey her vakit para değil midir? Ne zaman istersen eline geçecek bir sermayeyi kullanmaktan niçin korkuyorsun? Evet, niçin korkuyor? bir şeyden daha korkuyordu annesine kardeşine bu tasavvuru nasıl açmalı bundan beklenen menfaati onlara anlatabilmek için ne yapmalı henüz bu tereddütler içinde bir karar verebilmek için cesaret bulamamaktaydı ki ertesi gün akşam üzeri eniştesi matbaaya geldiği vakit ikilla kırdı arasında dün İkbal'e ev meselesini açtım dedi sonra yine matbaanın günlük işlerine geçti ancak ayrılacakları zaman sormaya cesaret buldu İkbal ne cevap verdi?" dedi. Eniştesi omuzlarını silkti. "Onun ne'i mi var?" demek istedi. Sonra "Ben ne karışırım?" diyor. "İkimizin reyine havale etti." dedi. Bugünden sonra bu tasavvura ait vukûatın cereyanını idare edebilmek için Ahmet Cemil imkân bulamadı. Belki tatlı bir hülyanın şu tahakkuku vasıtasıyla reddetmek için mukâmet sarfından kendisini alıkoyan bir sebep vardı. İnşetesi 2 gün sonra matbaaya bir yabancıyla geldi. 3 kişi, daha doğrusu Ahmet Cemil iştirak etmeyerek ikisinin arasında güya mukarrer bir işin teferruatına dair müzakere cereyan etti. O akşam evde bahis tazelendi. Sabia Hanım'la İkbal ses çıkarmıyorlardı. Hatta oğlunun istikbalini bu tasavvurun tahakkukuyla kayım zanneden bu annenin sükûtunda bir terviş emaresi bile fark olunuyordu senetler yapıldı mahkemelere gidildi yine o sırada işini tatile eden bir karşı matbaasının mezadından bahsolundu şimdi sanki bir dalganın üzerinde düşünmeye meydan bulmayarak yuvarlanıyordu eniştesinin bin türlü zorlukları yenen faaliyeti bir hafta içinde Ahmet Cemil'in ayakları altına petrol motoru ile litografya makinesini yerleştirdi o gün makineler dairesinden çıkmak istemiyordu Ahmet Şevki efendi şişkin göbeğiyle, sahip kuru kısa vücuduyla, sayıt yüzünü gözünü örten kırkılmış sakalıyla enişte ve kayının şu küçük bayramına iştirak ettiler. Hatta hiç kimseye karşı kin taşımak elinden gelmeyen Ali Şekip bile bir çeyrek kadar dükkanının cam kapılarını kapıyarak matbaanın makinelerine tamaşağa geldi. Bugünden sonra Ahmet Cemil kendisini bahtiyar bulmaya başladı. Matbaanın idaresi hemen bütün kendisine inhisar etmiş gibiydi. Gazeteyi istediği gibi yazıyor, yazdırıyordu. En iyisi her gün sabah akşam uğrayarak Ahmet Şevki efendi ile bir çeyrek içinde işini bitiriyor, sonra gidiyordu. Yeni makinelerin şerefine matbaa temizlendi, harf ve edevat ikmal ve ıslah edildi, müretteplerle müstahdemlere talimat verildi, matbaayı işgal edecek işler bulundu. Ahmet Cemil artık bütün vakitlerini matbaaya hasret edilmek için eniştesinin tavsiyesine uyarak derslerini hatta yavaş yavaş muhabbet etmeye başladığı Muzaffer Bey'i terk etti. Akşamları evde sofra başında eniştesiyle bir yeni bahis zeymini tedarik edilmiş oldu. Artık daima matbaadan bahsolunuyordu. Şu halde artık tamâmıyla bahtiyardı. Yalnız bir endişesi vardı, eserini bitirmek. Onu bitirdikten sonra Asıl hayatının Mesut bir devrenin ilk saati çalmış olacaktı. Geceleri üç arkadaş sırayla matbaada kalırlardı. O Esen'i takip etmek için ekseriyet üzere matbaada kaldığı geceleri intihal ederdi. Hüseyin Nazmi'ye vaat ettiği gibi bir ay zarfında bitirmek mümkün olamamıştı. Şimdi matbaa Terk ettiği derslerinden, uykusundan, yemek zamanlarından iktisat olunmuş saatlerini zapt ediyordu. Eseri için her türlü yorgunluktan azade bir fikre muhtaçken ceplerinde sürüklenen sürüklenen yıpranmış müsveddelerini matbaada geceleri yalnızlık haşyetinin kalbinden akıttığı neş'eleri içinde yazahanesinin üzerine serince dürmüddet yorgun artık çalışmaktan aciz fikrini düşünmeye sevk edemez çok işlemekten yorulmuş hastalanmış başını mariz bir çocuk gibi iki ellerinin içine alarak şişesi iyi silinmemiş lambanın donuk ziyaası altında bulanık gözlerinin önünde sislere boğulan müspetdelerine bakarak düşünmeye, guya incimat etmiş gibi başının içinde bir taş sikletiyle duran beyninden bir şey çıkarmaya çalışıyordu.